hafta konuğumuz telefonla ulaşacağımız Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız e, herhalde hatta. Okan hocam merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar Gülhan Bey. olunuz çok teşekkürler bugün hocam. Bugün yalnızsınız galiba e, Nasıl hocam? Bugün yalnızsınız galiba Evet evet bugün stüdyoda yalnızım e, tek başımayım e, çünkü arkadaşlarımız e, İstanbul dışındalar Sanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren e, Elvan İstanbul'da olacak programa da katılacaktır. Hocam Kaliforniya'da üst üste iki deprem oldu. Kaliforniya depremini siz yer bilimciler e, oldukça e, önemsiyorsunuz. E, hem bu depremler konusunda e, bilgi rica ediyorum. Aynı zamanda da bu önemi bir kez daha e, tekrarlayabilirsek dinleyicilerimiz e, aydınlanacaklardır. Evet. Şimdi bu depremin olduğu bölge San Andreas sayı dediğimiz bir fay sistemini asa yukarı 150 km. San Andreas sayı da bizim Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fayının ikiz kardeşi kabul edilir. E, gerek boyu, gerek e, depremselliği, gerekse e, Tektonik anlamı bir levha sınırı oluşturması, iki farklı levhanın arasında olmasıyla Kuzey Anadolu fayına çok benzer. iki faydır. Deprem davranışları da birbirlerine çok benzer. Ve rahmetli İsa Küsim hocamızın e, bu ikisi arasında kıyasladığı bir klasik makalesi vardır. İki fayın birbiriyle göre Bu anlamda biz Kürt Yer bilimcilerin de çok ilgisini çeken e, bir deprem olduğu. Çok atıf yapılıyor değil mi hocam? Tarihlerinde evet. ee, Bu San Andreas Bay'in aşağı yukarı 150 km olan e, bölgede olan bir deprem. iki deprem oldu aslında. 4 Temmuz'da 6.4'lük bir deprem oldu. E, bu depreme baktığımız zaman Kuzey Doğu Güney Batı uzanımlı bir ha üzerinde olduğunu gördük. Hemen arkasından 5 Temmuz'da bu defa 7.1'lik bir deflam oldu. Bu aslında ilki çok sürpriz ama ikincisi büyük bir sürpriz yarattı. E, bu 6.4'ten oldu. 30 dakika kadar önce 4.1'inde bir 10. deflam olmuştu. Arkasından 6.4 oldu. 6.4'ten 18 saat sonra 5.3'lik bir deflam oldu. Bu 6.4, 34 saat kadar sonra da başka bir sayı üzerinde bu defa 7.1'lik bir deprem oldu. Ve şimdi garibi burası çıplak bir bölge. Yerleşimin tek olmadığı bir bölge. Bitki ötesinin tek olmadığı bir bölge. Dünyanın bu konuda en güvenilir, yer bilimcilerinin yıllarca çalıştığı bir bölge. Ama işin garip deprem olmasına rağmen burada bilinen bir fay yoktu. Ha, bu enteresan. Deprem'in olduğu ana kadar burada bir fay olduğu bilinmiyordu. Yani 6.4 olduktan sonra 7.1 yötecek bir deprem'in olduğu konusunda herhangi bir veri yoktu. Fakat deprem olunca ve depremde büyük olunca yüzey kırıkları oluştu. Bu yüzey kırıkları üzerinde de 3 metre civarında bir akım meydana geldi. Bayan alakımlı bir e, fay sistemi. Doğrultu akımlı bir fay sistemi. E, bu akımlar da ortaya çıkınca burada bir depremin olduğu belirlenmiş oldu. Bu açıdan oldukça ilginç. Hani Amerika gibi e, özellikle de böyle çıplak büyük ölçüde çöl olan bir yerde e, kayın belirlenememiş olması oldukça ilginç. Çok enteresan değil e, mi hocam? Çok, evet çok şey, bir de 1980 yılından itibaren burada sismik ağ çalışıyor. Bu sismik ağda da e, burada uzun bu içinde işte bir deprem oluşturacak bir kaya dair emare görülmemiştir. E, dolayısıyla bilinmeyen bir yerde bir deprem olunca tabii bu çok ilgi çekti. Bir de e, böyle bir e, depremi Böyle bir sıra izlemesi, yani 4, 6.4, 5.3 ve 7.1 gibi bir sıra izlemesi ve iki tane fayın, iki farklı fayın, iki farklı doğrultudaki da kırılmış olması oldukça ilginçti. O nedenle de çok ilgi çekti. Özellikle Amerika'daki konuyla ilgili yer bilimcilerin büyük bir kısmı sahaya gittiler, küçük ağlar kurdular. E, e, bugün e, itibariyle elde ettiğimiz bilgilere göre 55 kilometre boyunda bir yüzey kırının olduğunu biliyoruz orada. Bu, bu depremle bir... birlikte. Evet depremi depremi. Oldukça da uzun bir e, mesafe değil evet. mi? Bizim aşağı yukarı göl e, depremimizde. Eşit aşağı yukarı. Evet. Yani 12 Kasım 1999 depremine benziyor. Delikli deli bir deprem. Marmara, Marmara depreminin de 5'te 2'si gibi. Evet. bir, bir evet. Baş... Değil mi? Evet. 120 evet. kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 122 kilometreydi. Bu 55 kilometrelik bir şey var. Yüce depreminde 45-50 kilometreydi. Evet. Evet. Dolayısıyla olmayan bir sayın e, çok da iyi çalışılmış bir bölgede olması 41. ders bu. E, bu derslerden çıkartılacak. Yer e, ne kadar çalışsanız çalışın bir sürü bilinmezlikleri içerisinde e, barındırıyor. Böyle bir e, yakısı var. Evet aslında e, Türkiye açısından da e, önemli bir e, bilgi ve ders diye kabul etmemiz lazım değil mi hocam? Nasıl ki Van depremi olana kadar bizde orada bu böyle bir fayın olduğunu bilmiyorduk şimdi evet. haritalarımızda van depremine oluşturan fay yoktu e, o deprem olduktan sonra bunu öğrenebildik. E, dolayısıyla hani ülkemiz gibi deprem potansiyeli çok yüksek bir e, alanda e, bizim e, bildiğimiz faylardan ibaret olmadığını fayd ve deprem sevgiesinin Başka yerlerde de ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla hazır olmamız gerektiğini gösteren özellik. Bir şey... Tabii bununla da bitmedi. Bir de artı deprem dağılımları var. Evet. Bu şeyden sonra 4 ve 5 Temmuz, 5 Temmuz'a Temmuz bağlı gün gecesi olan bir deprem bu, orta saatli. E, artçılar oldu. Altı tane kişinin içinde de deprem var. 60'dan fazla, 4'ten biraz deprem civarı deprem Altı yüzden çok da 3.2'li bir deprem var. Burada ilginç, çok tartışılan bir konu da var. Bu e, genelde deprem olduktan sonra ana fayın uçlarında yoğunlaşırlar. Ya da fayın e, yakın civarında görülürler. E, bu bölgede kuzey doğuya doğru 150 km kadar depremler görülmeye başladı. E, acaba bu kadar uzakta olan depremler gerçekten aktif deprem midir yoksa e, bu depremin uzak etkilerini vardır. Yani uzak tetikleme dediğimiz bir olay ses konusu. Bu da hala tartışılan ve çok metreye kavuşmamış e, bir konu. Tabii en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de bundan sonrası ne olacak? Acaba 7.1 e, 6.4 tarafından mı tetikle Bendi. bu da tartışılan bir konu çünkü küçük bir depremin genelde büyük depremi tetiklemesi daha büyük depremi tetiklemesi biraz e, e, zor bir olay hiç olmaz değil ama acaba 6.4 7.1 mi tetikledi? Hatta bazı araştırıcılar Ross gibi e, Türkiye'yle de çok gelmiş çalışmış araştırmacılardan bir tanesi e, diye ki bu 6.4 daha sonra olan 7.1 bir artçıdır ama kendi bir oluşturan ana depremden daha büyük bir artçıdır ki bu da bizim bildiğimiz kurallardan tersine bir davranış şekli depremin. Çünkü biz daima ana depremden bir değer daha küçük büyüklükte depremleri bekleriz. Artçılar olarak. Artçılar olarak evet. 6.4 acaba 7. .1 birin ilerledi ve 7.6 daha büyük bir atıcısını bu şekilde bir tartışma da Bir de daha eski 1800 yıllardadır 1872'de bunun biraz bu karşılında 7.6 büyüklüğünde bir deprem var. Olçu Bir diğer görüşte aradan 150 sene geçmiş ama e, atıcı depremlerin 150 sene sonra bile olabileceği tartışılıyor. Tabii bu da üzerinde daha çalışılması gereken şeylerden bir tanesi. Anlaşıldı. Yani, e, çok çok tartışmalı şeyler çıktı ortaya. E, Rothstein'ın yazısında diyor ki, bu desen bildiğimiz bütün kuralları yıktı diyor. Evet. E, dolayısıyla acaba bildiğimiz kuralları doğru mu biliyoruz? Yoksa bunlar kural değil mi? E, tartışması bir seçeneği yer bilimleri camiasında sürüyor depremin hani yeni depremleri tetikleyebilme olasılığı konusunda çalışmalar var. Kuzey Batı Güney Doğu Kuzey Batı ve Güney Doğu uçlarında yoğunlaşan e, artılar var. Bunlardan Kuzey Batı'da olan bir jeotermal sahaya çok yakın. Burada e, çok yoğun e, jeotermal sahası bilinen bir alan var. Fakat buradaki sıcak su miktarında ada buhar oranlarında çok bir değişiklik yok. Ama bu jokarma sahayı kontrol eden faylarda acaba bunun bir etkisi olur mu yakın zamanda? bir de güney-doğu ucuna baktığımız zaman burada büyük bir fay var. Bu Darlock fayı diye bilinen 280 kilometre boyundaki bir fay. Yapılar hesaplamalar bu Darlock fayı üzerindeki stresin aktini gösteriyor. Bu acaba Garlok fayını da etkiler orada da bir destan olur mu? Çünkü Garlok fayı eğer tümüyle hareket edecekse Lefhancili şeyi bunun üzerinde. Ee, ha, bu da önemli o zaman. Çok tartışılan bir konu. Acaba e, Garlok fayında iki barlık bir sismik artışı var yapılan hesaplamalara göre. Fakat fayın 30 kilometrelik bir bölümünde, tümünde değil 30 kilometrelik bölümünde böyle bir artış var. En azından burada bir deprem olur ve bu bir şekilde bu depremin ilerlemesine ve Los Angeles'a dahil geniş bir alanı etkilemesine sebep olur mu? Bir sürü soru çıktı ortaya. Bilinenlerin aksine bir takım deprem davranışları çıktı ortaya. Bütün bunların hepsini tartışanların sonuçta geldikleri yer. Evet biz bunları çalışacağız. Bütün bunları Araştırıyoruz, ortaya koymaya çalışacağız. Bir sürü bir elde edeceğiz. Hala da çalışıyorlar. İsmail kurdular. arazi çalışmaları devam ediyor. Ama bütün bunların sonunda gelinen tek bir nokta var. izleme de kadar hazırız. Evet. <gülüyor> Temel mesele bu. En önemli meseleye geliniyor. Ve aşağı yukarı bütün bu konuda yayınlanan e, makalelerin, Sonunda özellikle e, topluma açık olan, bilim camiasının kendi içindeki pür bilimsel makaleler taşında olanlarda hep sorulan şey şu, buradan ciddi anlamda bir ders alınması gerekiyor. Şimdi deprem konusunda bilmediklerimiz bildiklerimizden çok daha fazla. Dolayısıyla biz evet depremi çözmeye çalışıyoruz bilim insanları olarak ama burada üzerinde çok önemli durulması gereken şey, ince bir bile olsa bir e, bu derten yeni yaratabilir. Öyle bir olasılık vardır, dolayısıyla insanların toplumun e, olabilecek bir dertine iki katı büyük hazır olması gerekiyor. Evet, e, hocam Türkiye'de siz yeni bir e, fay tespit ettiğinizde çok da şaşırtıcı gelmiyor. Türkiye veya Türkiye benzeri ülkelerde. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi Amerika'da ve Kaliforniya'da böyle bir bilinmeyen fayın mevcut olduğu ancak bir depremle ortaya çıkıyor ve herhalde tarihsel kayıtlarda da hiçbir bilgi yok değil mi? Yok. Yani işte 1872'de bir deprem var. Fakat o dönemde demograf olmadığı için biz Amerika biliyorsunuz çok tarihi geriye giden bir ülkede değil. İyi, doğru. Ee, yeterli kayıt olmadığı için tahmin edilen 7.6 bir bir detkan var. O da bunun biraz daha kuzeyinde olan bir yer. Ama burası birçok defalar harikalanmış. En az 50 yıldır detayda çalışılan bir bölge ama öyle bir say görünmemiş arazide. Ee, bu tabi Dediğiniz gibi Amerika gibi bir böyle böyleyse Türkiye gibi e, gerek çalışma koşullarının güç olduğu gerekse bazı alanlarda bilhassa e, örtünün mesela orman örtüsünün yoğun olduğu yerlerde falan e, bu tür e, bilinmeyen sayıların ortaya çıkması e, olası. Nitekim bunu yaşadık. Demin söylediğiniz gibi Van depremi bilinmiyordu Van'da bir sayın olduğu. Evet. Biri fay haritamızda yoktu 2011'de yayınlanan. Böyle bir deprem olduktan sonra ancak biz burada bir fay olduğunu ortaya koyabilmiş olduk. Evet, hatta başlangıçta 99 depremleri döneminde Marmara Denizi'ndeki faylar bile yeterince bilinmiyordu değil mi hocam? Sonradan sismografikler yerleştirildi. Yani deniz dibine oradan da elde edilen birçok bilgi oldu diyebiliyoruz. Evet, evet, 99'dan önce biz e, İzmir giren, orada denizin altına giren Güzel Anadolu Sayı'nın toz doğru gidip Miraksa'dan karaya çıktığını düşünüyorduk. Fakat sonra yapılan, e, 99 sonrası yapılan çalışmalarla hem sayın parçalı yapısı olduğu, hem önce Kuzey'e doğru dönüp sonra Şükrü açıklarından tekrar Mürastöy'e doğru yönlendirip bir sürü bilgi elde etmiş olduk. Evet. Tabii depremler hasar veriyor ama bizim açımızdan yer bilimleri açısından müthiş bir laboratuvar ve çok şey öğreniyoruz her depremde. Çünkü her depreminde kendine has davranışı var. Bizim depremleri önceden bilemememizdeki temel nedenlerden bir tanesi hiçbir deprem bir ötekine benzemiyor. Tıpkı insanlar gibi farklı karakterleri var. Biz ancak deprem olduğu zaman e, o payın nasıl davrandığını, nasıl deprem ürettiğini, hatta bu örnekte olduğu gibi, var olup olmadığı gibi dertlemler sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Evet, e, o zaman önümüzdeki dönemde özellikle Kaliforniya bölgesine ilişkin olarak birbiri arkasından yayınlanacak raporları bekliyor olacağız değil mi? Evet, tabii burada çok sayıda şu anda ekip çalışıyor üniversitelerden olsun e, Amerikan Kiyoloji Kurumu GSGS'den GF, olsun e, orada kurulan çok sayıda sismograf var, GPS ağları var. Bundan sonra payın nasıl davranacağı, hangi atçıları üreteceği, pay boyunca 3 metreye varan kaymaların bundan sonra hareket edip etmeyeceği gibi çok bu konularda çalışıyorlar ve orada e, payın davranışı e, ve Gelecekte üretebileceği ya da çevresindeki haylarda oluşturabileceği etkileri araştırılması amaçlarını Çok sayıda bilimsel yayın çıkacaktır bu çalışmadan ve o yayınlarda bizler için dünyadaki teknik çalışan, aktif teknik çalışan kişiler için çok yol gösterici olacak diyor. Evet, biz de altın saatler programı olarak bunun sonuçlarını olabildiğince basitçe dinleyicilerimize aktarmaya gayret edeceğiz o zaman. Kayıtlarımıza almamız gerekiyor hocam. Evet, evet. Evet, bir de gene aynı dönemde Temmuz ayında birbiri arkasına uzak doğuda depremler oldu. İşte Endonezya Bali Adası, Papua Yeni Gine. Endonezya'da 7.3'lük bir deprem var. Bunlar gerçi bir kısmı deniz içinde. Bundan sayı olarak daha fazla deprem sıralayabiliriz. Ama bir hareketli dönemde olduğumuzu ifade etmek mümkün müdür hocam? Şu anda bu yılın istatistikleri ancak yıl sonunda yayınlanıyor. Çıkıyor. Evet. şurada baktığımız zaman olağan görülüyor. Çok fazla bir Avustralya çevresi, Pasifik ateş çemberinin bir parçası. Ee, orada gerçekten çok sık depremler oluyor. Mesela en son 7.3'lük Endonezya'da bir deprem e, oldu. E, ayın 14'ünde. Bugün ayın galiba 17'si. 2 e, 3 gün önce Endonezya'da böyle bir deprem oldu. Evet. Ama artık hani Endonezya deyince bizim aklımızda eşittir deprem e, olduğu için Doğru. çok da şey karşılamıyoruz. Ee, tabii olan depremlerin önemli bir kısmı da aslında deniz içerisinde olduğu için ya da derin depremler oldukları için önemli bir kısmı da ee, hasar vermiyorlar. Küçük hasarlar da biz zaten artık bu bölgeden nasıl olsa olur diyerek geçiştiriyoruz herhalde. Ee, oraya çok kulağımızı vermiyoruz. Belki de bize çok uzak olmasından dolayı. Ee, mesela yine Pasifik'in kuzeyinde Kamçatka Yarımadası civarlarında Yakın zamanlarda olan önemli depremler var. Fakat bunlar olağan seyri içerisinde yani bölgenin jeolojik yapısı içerisinde ola gelen depremler. Ülkemizde de öyle yani ülkemizde de baktığımız zaman artık eskiden çok böyle sansasyonel olurdu. Çok ilgi de duyardık belki Üçlük, dörtlük depremler çevremizde epeyce oluyorlar. Evet. Ee, ama onlara çok fazla artık herhalde kulak asmıyoruz. Biraz da depremlere alıştık diyelim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Beşin altındakiler pek ilgilendirmiyor hocam. Evet, çok ilgi çekmiyor maalesef. Doğru. Ee, bu... ama yani ne... Bir şeyi daha ben yani bir kere Lütfen. daha vurgulamak isterim. Önemli olan her şey, bütün bunlar elbette ki bilimsel çalışmalar ama e, nasıl ki Tıpta bugün büyük ilerlemeler kaydettik ya da elektronikte büyük ilerlemeler kaydettik insanoğlu. Deprem konusunda da bir gün büyük ilerlemeler kaydedilecektir. Ama bunun için daha epey bir zaman var. Eski tabirle daha kırk fırın ekmek yememiz gerekiyor. Onun için de temel olan şey aslında depreme hazır olmak. Evet. Depremin ne olduğu, nasıl olduğunu öğrenmek bizler için büyük bir bilimsel Merak ve bu merakın tatmini anlamına geliyor ama e, olağan e, koşullara baktığımız zaman depremlerin hasar vermesini önlemek temel e, görevimiz. E, hepimizin de üzerinde ağırlıkla düşünmesi gereken bir şey. Bu depremin de bize gösterdiği sizin de demin bahsettiğiniz gibi çok önemli bir ders var elbette ki Türkiye bir deprem ülkesi bunu biliyoruz ama Türkiye'nin şurası emindir burada deprem olmaz gibi bir yaklaşımın içinde bulunmak mümkün değil. O nedenle her an her yerde büyük bir deprem olacakmış gibi. Hazır olmak gerektiğini uzun yıllardır söylüyoruz bir kere daha tekrarlamış olalım. Tekrarlamış olarak. olalım evet ben bugünkü programda Tokyo ile ilgili Tokyo'nun depreme nasıl hazırlandığına ilişkin bir haberi de dinleyicilerimize aktaracağım. Yani kısaca <gülüyor> şunu belirtiyorlar bu bir ya olursa öyküsü değil diyorlar. Tokyo'nun asrın depremine hazırlandığını belirtiyorlar ve onun da bütün bilgilerini paylaşmışlar. Kaliforniya'ya ilişkin, Kaliforniya depremlerine ilişkin bir soruyu sormayı unuttum hocam. Hem 6.4 hem 7.1 depremleri çok az sayıda mal kaybına neden oldu. Can kaybı yok bildiğimiz kadarıyla. Bunun depreme e, hazır olmanın dışında e, acaba e, derinliğiyle, lokasyonuyla ilgisi var mıdır? bu konuda? Kes... Loka, lokasyonla alakalı çöl çünkü orası. Evet. Muhave çölü dedikleri bir çöl. Yani yerleşimin neredeyse olmadığı, olmadığı bir yer. Bir bölge. Çok seyrek yapılar var. Onlarda gelişen hasarlar var. Onlara dair fotoğrafları izliyoruz. Ama yerleşim olmadığı için Bizde tehlike ve risk diye iki kavram vardır. Evet. Deprem tehlikesi var ama yerleşim almayınca risk yok. Doğru. Böyle bir deprem bir yerleşim biriminin altında olsaydı çok büyük bir risk taşıyordu. Ama şu anki deprem yerleşimin olmadığı bir yere denk geldiği için, bir çöle denk geldiği için bildiğim kadarıyla can kaybı olmadığı. Zaten yerleşim çok az olduğu için Yerleşim yerlerinde de 7.1'e kıyasla Bir hasar gelişmedi Evet Bugün bir gün gazetesinde Kandilli'nin İstanbul için deprem senaryosuna ilişkin bir haber yayınlandı. Belki görmemişsinizdir. Gördüm. Evet. Ha, gördünüz mü hocam? Gördüm. Evet. E, genel kanaatinizi öğrenebilir miyim? Çünkü bu bir dergide yayınlanacak herhalde Ağustos 2019 evet. sayısında. Bu Tektona fizik dergisinde yayınlanacak bir çalışma. Burada e, arkadaşlarımız Doğal İçin Üniversitesi'nden, Kandilli Rasathanesi'nden ve ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, meslektaşlarımız var burayla ilgili çalışan bu şu e, yapılan modellemede ve e, GPS ölçümlerine dayanarak e, ve özellikle son 1500 yıldaki tarihsel depremlerin e, ortaya çıkartmış olduğu verileri en azından dikkate alarak e, acaba bu Bizim bu Marmara Denizi içerisinde gelecek bir depremin büyüklüğü ne olur gibi bir çalışma. Burada bildiğiniz gibi 1766'da iki defa Ağustos ve Mayıs aylarında, 1509 Ekim ayında 7.2, 7.4, 7.5 büyüklüğünde depremler ortaya çıktı. Evet. Ve bu depremlerin özellikle 99 depremi sonrası yapılan Çalışmalarda da demin belirttiğim gibi fayların yeri ortaya konuldu. Şimdi bu e, tarihi depremlere ve GPS ölçümlerine e, bakarak arkadaşlarımız diyor ki e, Marmara Denizi'nde e, bir deprem e, olması durumunda e, 7.5 e, batıda 7.6 e, doğuda ve eğer tümüyle kırılacak olursa 7.7 büyüklüğünde bir tüm. E, Deprem üretecek bir krim oluşması mümkündür. Bu aslında hani metotlar farklılaşıyor ama ortaya çıkan sonuç. Sonuç aynı. 99'dan sonra yapılan çalışmalarda bu biraz küçülüyor, biraz büyüyor. Ee, neye baktığınıza bağlı olarak, hangi metodolojiyle yaklaştığınıza bağlı olarak. Ama bunların hiçbiri Marmara Denizi içerisinde deprem olmayacak demiyor. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bu bilimsel çalışmalar tüm hepsi de Marmara Denizi'nin önemli bir tehlike taşıdığını ve bu tehlikenin gerçekleşmesi durumunda da Marmara çevresinde çok ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını gösteriyorlar. Bu anlamda e, yine söylediğimiz sonuncu e, şeye geliyoruz. Hazır olmak durumundayız yapacağımız başka hiçbir şey yok. Evet, fal bakmakla uğraşacağımıza hem e, kendi çevremizde hem e, kentimizde ülkenin deprem riski taşıyan bütün her yerinde önlemleri alıp e, rahat rahat uyumamız geceleri uyuyabilir hale gelmemiz lazım. Doğru. Evet hocam. Evet. evet. Çok çok teşekkürler e, Okan Hocam. Evet. Sağ olunuz. Ben teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Evet, telefon hattımızda Okan Tüysüz hocamız vardı. Kendisiyle Kaliforniya'da gerçekleşen Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşen 6.4 ve 7.1 büyüklüğündeki depremleri konuştuk ve tabii ki özellikle bilinmeyen Kaliforniya gibi bir, o kadar araştırmanın yapıldığı bir yerde bilinmeyen bir faya rastlanması son derece dikkat çekici ve bizim açımızdan da ee, önemli bir bilgi. Kaliforniya ile ilgili çalışmaları e, izlemeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Evet efendim şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde haberlerimiz var. Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündesiniz. Evet bugünkü programımızın destekçileri Serkan Küçük ve Gökay Erol'a teşekkürlerimizi yineliyoruz. Efendim 15 Temmuz Dünya Gençlik Becerileri Günü imiş. 18 Temmuz yani yarın ise Nelson Mandela Uluslararası Günü birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla Kaliforniya depremlerini konuştuk. Şimdi yine depremden devam ediyoruz. birinci bölümde belirtmiştim. Bir gün gazetesinin bugünkü nüshasında Kandilli'den İstanbul için deprem senaryosu başlıklı bir haber yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son 1500 yılın verileriyle İstanbul çev ve çevresi için deprem senaryosu hazırladı. Üniversiteden yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden bilim insanları İstanbul ve çevresinde tarih boyunca yaşanmış önemli depremleri incelemişler. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Araştaranesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Jeodezi ana bilim dalı öğretim üyeleri Doçent Doktor Fatih Bulut, Doçent Doktor Aslı Doğru, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cenk Yaltıraç, Yaltıraç ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor Bahadır Aktuğun yazarları arasında yer aldığı makalede araştırmacılar son 1500 yılın deprem birilerini inceleyerek İstanbul ve çevresinde beklenen olası depremin büyüklüğüne dair senaryolar hazırlamışlar. Araştırma kapsamında Marmara Bölgesinde Kuzey Anadolu Fayının geçtiği segmentlerin yer aldığı Batı yani Tekirdağ Havzası Merkez yani kumburgaz havzası ve Doğu yani çınarcık havzası olmak üzere bölgenin tarih boyunca yaşadığı depremler incelenmiş. 1766'da 2 ve 1509'da 1 olmak üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu üç bölgede gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirilmiş. Ağustos 2019'da Tektona Fizik dergisinin D de yayınlanacak makalede yer alan kestirimlere göre İstanbul'un hemen güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor. Aslında Okan Hoca'nın da belirttiği gibi birinci bölümde ...bahsettiği gibi e, buna ilişkin e, tahminler e, beş aşağı 5 yukarı aynı rakamları veriyor. 99'dan sonra yapılan bütün araştırmalarda yöntemleri farklı olsa diye de işaret etti Okan Hoca. Araştırmaya katılan bilim insanlarından e, doçent doktor Fatih Bulut... Çalışmada fayların en son ne zaman kırıldığı, kırıldıktan sonra yılda ne kadar enerji biriktirdiği ve biriken enerji tamamen açığa çıktığında nasıl bir büyüklük oluşturacağı konusunda sonuçlara ulaşıldığını da kaydetmiş. Tarihi açıdan özellikle son 500 yılın depremlerini ayrıntılı olarak incelediklerini belirterek bu parametreleri bulmak için tarihsel depremlere Marmara Denizi'ndeki fayların yapısına ve GPS yoluyla da yeryüzünün yanal olarak yılda ne kadar hareket biriktirdiğine baktık. Çünkü Kuzey Anadolu fayı yanal bir sistem. Bu bulguları birleştirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor diyor ee, Bulut. Bir fay segmentinin oluşturacağı deprem büyüklüğü o segmentin uzunluğu, derinliği ve üzerinde biriktirdiği hareket miktarının bir fonksiyonudur. Örneğin harekete geçecek segmentin uzunluğunu ve derinliğini yaptığımız jeolojik ve sismolojik araştırmalar ışığında biliyoruz. Jeolojistik verilere bir, bir, göre... 250 yıl önce kırılan bir fay segmenti yılda yaklaşık 1 santimetre hareket biriktiriyorsa şu anda harekete geçse deprem anında fay üzerinde ortalama 2,5 santimetre karelik bir santimetrelik bir yer değiştirme oluşur. Son 500 yıl özellikle önemli çünkü Marmara Denizi'ndeki bütün fayların en son kırıldığı periyodun tamamını kapsayan bir zaman aralığı. Marmara Denizi'nin doğu kesimindeki Çınarcık Havzası'nda bulunan fay en son 1509'da hareket etmişti. Orta ve batı kesimlerindeki Kumburgaz ve Tekirdağ havzalarında bulunan fay segmentleri ise 1766'da hareket etmişti. Bunların tamamını hesaplamalarımızda sağlıklı bir şekilde kapsayabilmek için yaklaşık 500 yıl önceye giderek 1509 depreminden bu yana tüm süreçlere hakim olmak zorundayız. Yıllık hareket biriktirme miktarını Marmara bölgesinde yüze yakın GPS istasyonundan aldıkları verilerle hesapladıklarını belirtmiş Bulut ve yılda ortalama 2,5-3 cm arası bir hareket gözlediklerini de kaydetmiş. Doçent Dr. Fatih Bulut, bu hareketin sürtünmenin yüksek olduğu yerlerde fay yüzeyinde birikme olarak kaldığını, bazı yerlerde ise daha hızlı yaşandığını ve sürtünme olmadığı için çok fazla birikmediğini belirtiyor. 1766 ve 1509 kırıklarının günümüzde 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan bulut, söz konusu kestirimlere biriken hareket miktarı, fayın uzunluğu ve derinliği verileri üzerinden yapılan aritmetik hesaplama sonucu ulaştıklarını aktarmış. Son 1500 yıllık zaman dilimini 7 zaman aralığına ayırınca, her bir kümenin en az dört, en fazla altı depremi kapsadığını belirt dile getirerek yedinci zaman aralığını henüz tamamlamadık. Ve yakın tarihlerde bu kapsamda sadece iki deprem yaşadık. Dolayısıyla yedinci zaman aralığını tamamlamak için istatistiki olarak en az iki, en fazla dört deprem daha yaşayacağımız görülüyor ifadelerini kullandı. Bu bölümü tekrarlamak istiyorum. Ee, bulut... Son 1500 yıllık zaman dilimini 7 zaman aralığına ayırıyor ve her bir kümenin en az 4 en fazla 6 depremi kapsadığını belirtiyor. 7. zaman aralığını ise henüz tamamlayamadığımızı söylüyor ve yakın tarihlerde bu kapsamda sadece 2 deprem yaşadık diyor. Dolayısıyla yedinci zaman aralığını tamamlamak için istatistiki olarak en az iki en fazla dört deprem daha yaşayacağımız görülüyor ifadelerini kullanıyor. Bulut yine Kuzey Anadolu fayının yılda iki üç santimetre kaymayla depremi çok hızlı hazırlayan bir sistem olduğunu belirterek Anadolu'da irili ufaklı pek çok fay var ama bunlar... Kuzey Anadolu fayına göre hareketi daha yavaş biriktiriyorlar... ...ve deprem hazırlık süreçleri oralarda elimizdeki kayıtlara göre çok daha uzun sürdüğü için... ...biz onların nerede ve ne büyüklükte deprem üreteceğini öngöremiyoruz. Örneğin bir fay 2000 yıldır suskun gibi görünüyor... ...ama her yıl az da olsa 1-2 milimetrelik bir hareket biriktirdiği için... ...bir gün beklenmedik bir anda büyük bir deprem meydana getirebiliyor... Depremi Marmara'da beklerken Van'da ya da Kütahya'da olabiliyor. Çünkü orada bu süreç gözle rahat görülemeyecek yavaşlıkta ve çok uzun bir sürede yaşanıyor. Aslında Türkiye'nin birçok yeri için bu tehlike mevcut ama İstanbul nüfusunun fazla olması kayıp risklerini arttırmakta diye de ekliyor. Bu... Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yayınlanan Kandilli'den İstanbul için deprem senaryosu başlıklı haberden aldığımız bölümler. Evet efendim. Şimdi daha önceki programlarımızda Haziran ayında gerçekleşen iş cinayetlerine ilişkin bilgileri aktarmamıştık. Haziran ayında en az 124, yılın ilk 6 ayında ise... En az 840 işçi yaşamını yitirdi iş kazalarında. Bu işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin e, aylık e, raporlarından aldığımız bir bilgi. E, ve e, kısaca özetlemek gerekirse, e, Haziran ayındaki 124 iş cinayetinin 6'sı çocuk, 17'si kadın ve 13'ü göçmen. %85'ini bu bilgilerin ulusal ve yerel basından, %15'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sendikalardan topladıkları bilgilere dayanarak tespit ediyorlar ve e, bu o, bilgileri de e, her ay İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yayınlıyor. Y yıl itibariyle ilk 6 ayda da 840 gibi gene korkunç bir rakama ulaşmış durumda. Bu bilgileri sürekli olarak guvenli-calisma.org e, sitesinden e, alabilirsiniz. Ocak ayında en az 159, Şubat ayında 127, Mart 114, Nisan ayında 153, Mayıs 163 ve Haziran ayında ee, en az 124 olmak üzere e, Türkiye'de 2019 yılının ilk 6 ayında en az 840 işçi vatandaşımız iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdiler. Bu 124 emekçinin 90'ı ücretli yani işçi ve memurlar, 34'ü kendin ve hesabına çalışanlardan yani çiftçi ve esnaf oluşuyor. eee İkisi 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuğun can verdiğini belirtmiştim. Bu çocuk işçi cinayetleri tarım ve tekstil iş kollarında gerçekleşiyor. 13 mültecinin yaşamını yitirdiğini söylemiştim. Bunlardan 6'sı Suriyeli, 5'i Afgan, biri İranlı ve biri de Özbekistanlı. Ölümler en çok tarım, inşaat, belediye, genel işler, taşımacılık, enerji, kimya, tekstil, ticaret büro, madencilik ve metal iş kollarında gerçekleşiyor. Tarımda ölenlerin en az yüzde kırk biri öcretli, yüzde elli oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirildiğini altını çiziyorlar. En fazla ölüm nedenleri hemen hemen hiç değişmiyor. Trafik, servis kazası, zehirlenme, boğulma, ezilme, göçük, elektrik çarpması, patlama, yanma, kalp krizi ve yüksekten düşme. Haziranda Türkiye'nin 55 kentinde ve yurt dışında bir ülkede iş cinayetleri gerçekleşmiş. Ee, enteresan olan da şu, ölenlerin sadece yüzde biri hatta yüzde 0.8'i sendikalı işçi. Bu da bir işçiye e, tekabül ediyor. 123 işçi ise 99.2 sendikasız. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kağıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgiye de ulaşma şanslarının ...olmadığını belirtiyorlar. Evet... E, ...Haziran ayı... ...sonucunu tekrarlarsak... E, ...en az 124 yılın... ...ilk ayında ise 840... ...işçi vatandaşımız... ...yaşamını yitirdi. E, bir... ...haberde... E, ...Tokyo'dan... E, ...Tokyo'nun... ...asrın depremine hazırlanmasıyla... ...ilgili... E, ...bir e, haber... ...yabancı... E, ...yayınlarda çıkmış olan bir haberi de... E, ...kısaltarak aktarmak istiyorum. Bunu da... E, ...özellikle... ...deprem riski altında olan... ...kentlerimizdeki durumla... ...kıyaslayabilmeniz için... ...aktarıyorum. E, ve e, bu haber diyor ki... ...her gün saat 17'de... ...bir çocuk şarkısı... E, ...Yuyake... ...Koyake'nin... ...nazik melodileri... ...Tokyo'nun birçok 37 milyonluk kentin okul ve parklarındaki yüzlerce hoparlörden yayınlanıyor. Bu şarkı akşamın gelişini haber vermekten fazlasını yapıyor. Tokyoluları insanlık tarihinde kayda geçecek en kötü doğal felaketlerden birinden kurtarmak için tasarlanmış bir müzik... Dünyadaki en kalabalık şehirlerden birinin merkezini vuracak olan bir depreme karşı uyarı melodileri. Tokyo'yu vuran son büyük deprem 1923'te gerçekleşmiş. Uzmanlar bir sonrakinin bir yüzyıl sonra geleceğini tahmin ediyor. Yani bu anlamda <gülüyor> 2019 yılında olduğumuzu düşünürsek bir yüzyılı da... ...tamamladık sayılır veya çok az kaldı diye düşünebilirsiniz. Tokya'yı 2050'den önce 7 büyüklüğünde bir depremin vurma, vurması ihtimali %70 olarak tahmin ediliyor. Bu bir e, artık e, ya olursa meselesi değil ne zaman olacak meselesi deniyor. Depremin etkisinin korkunç olacağı resmi bir tahmine göre... Tokyo Körfezi'nin kuzeyini vuran 7.3 büyüklüğündeki deprem 9.700 kişiye öldürebilir ve yaklaşık 150.000 kişiyi yaralayabilir. Felaketten bir gün sonra 3.4 milyon kişi tahliye edilse bile 5.2 milyon insanın mahsur kalacağı deprem ya da müteakip yangınlar nedeniyle 300.000'den fazla binanın tahrip olacağı hesaplanıyor. 7.9 büyüklüğündeki büyük Kanto depremi 1 Eylül 1923'te Tokyo merkezinden 62 mil yani 100 kilometre civarında güneyinde yer alan Oshima adasını öğlen saatlerinde vurduğunda binlerce bina yıkılmıştı. Yemek pişirilen ocakları devir, yani ocaklar devrildiğinden evlerde yangın çıkmış ve kaçan insanlar depremi takip eden saatleri cehennem olarak nitelendirmişti. Tokyo ve komşu diman kenti Yokohama'da toplam ölüm ve yaralı sayısı resmi tahminlere göre 105.000 olarak belirlenmiş. Bazı raporlara göre ise çok daha yüksek. Afetin ardından gelen kaotik ortamda bir Koreli isyanı gerçekleştiği ve kuyuların zehirlendiğinde ne dair söylentilere Korelilere yönelik ölümcül bir şiddet salgınını da tetiklemiş. Yani tamamen alakasız bir konu, konuda Korelilere e, saldırılar başlıyor. 1923'ten bu yana ise Tokyo çok yol kat ediyor. E, eğer herhangi bir şehir depreme hazırlıklıdır denebilirse bunun Tokyo olduğu rahatlıkla iddia edilebilir diyor haber. Yüksek teknoloji ürünü göktedenler sallanmak üzere tasarlanmış. Parklar, gizli acil tuvaletler ve yemek ocağına dönüşen banklar içeriyor. Ve şehir özellikle depremlerden sonra yayılan parıldayan alevlerin önlenmesi için eğitilmiş dünyanın en büyük itfaiyesine sahip. Fakat depremlerle ilgili en büyük sorun şudur ki... ...önlem için yaptıklarınızı baltalarlar. Tokyo'ya şimdi yılda milyonlarca turist geliyor. Bu yıl Rugby Dünya Kupası ve 2020'de ki... ...olimpiyatlar için milyonlarca daha fazla insan bekleniyor. Dolayısıyla bir felaket durumunda... ...şehrin büyük bir panik yaşaması kaçınılmaz. Japonya esnek altyapısı ve sismik teknolojileriyle... Dünyaca ünlü Tokyo gökdelenlerine bakarsanız burada teknolojinin çok gelişmiş olduğunu da görürsünüz diyor yazı. Özellikle sismik, sismik direngenlik açısından e, son derece e, AFET'e hazır e, olduğu belirtiliyor. Burada büyük bir deprem olması durumunda elektrik, gaz, su gibi kritik altyapıya ciddi hasar gelebilir deniyor. Ama Tokyo ...metropolü bir hafta içinde elektrik, bir ay içinde su ve iki ay içinde gaz teminini hedeflemiş herhangi bir depremden, büyük depremden sonra. Evet, Tokyo'nun dünyadaki en büyük itfaiye gücüne sahip olduğunu belirtmişti. Ancak büyük deprem, yani Tokyo iç depremi geldiğinde acil Durum hizmetleri her şeye yetişemeyecek diye de belirtiyor ki biz bunu kendi programlarımızda Altın Saatler programlarında İstanbul içinde sıklıkla tekrarlıyoruz. Tokyo sakinlerine mobilyalarını L biçimli dirsekler kullanarak duvara sabitlemeleri ve dengesiz duva, dolapların altına takos, sandalye ve masa ayaklarına kaymaz tampon koymaları. E, ...tavsiye ediliyor. yollara ayrıca... ...her fazladan konserve yiyecek... ...ve şişe su bulundurmaları... ...ayrıca fener, radyo... ...pil ve günlük ilaçlar içeren... Acil durum kitleri bulundurmaları öneriliyor. Mağazalarda su kesildiğinde standart bir tuvalete takılabilecek acil durum tuvalet poşeti satılıyor. Düşen nesnelerden korunmak için masanın altına sığınmak veya kafalarının üzerinde minder veya yastık tutmak için herkes iyi eğitim almış durumda. Bununla birlikte deprem vurduğunda milyonlarca insanın Tokyo'nun demiryolu ve metro ağında seyahat ediyor olma ihtimali var. Bu ihtimal tabii ki Türk İstanbul için de geçerli. Tokyo metrosu altyapısının sismik olarak güçlendirildiğini ve trenlerin güçlü çalkalamada acil bir duruma noktasına geleceğini söylüyorlar. Yolculara trabzanlara ve kayışlara sıkıca tutunmaları öneriliyor. Ee, tüm bunlar kulağa endişe verici bir şekilde gerçek geliyorsa bunun sebebi Japonya'nın afete özellikle fazla maruz kalması bu ihtimalin çok yüksek olması depremler, tsunamiler ve tayfunlar düzenli olarak ülkeyi tahrip ediyor Japonya'da şimdiye kadar kaydedilen depremleri de sıralamış ve ee, bütün bunlardan hareketle okullar, şirketler e, ...kamu e, yöneticileri ve e, kamu e, personeli e, X gününe yani bir e, deprem, e, büyük bir deprem gününe hazırlık e, yapmak üzere çeşitli senaryoları gözden geçiriyorlar. Düşen nesneler, raydan çıkmış trenler, kaza yapmış araçlar, hasarlı binalar ve mobil ağ kesintileri. Hikaye şu kesi kelimelerle sona eriyor. Bu bir ya olursa öyküsü değil, yakın gelecekte bu öykünün gerçek olacağı kesin deniyor. Ee, aslında bu ile Tokyo ile ilgili e, bilgilere YouTube üzerinden de ulaşmak mümkün. YouTube'da bir video var ve bütün bunlar e, hakkında birçok bilgiyi oradan alabilirsiniz. Tabii bu Tokyo 2020 e, Olimpiyatları çok önemli bir risk olarak e, ifade ediliyor ve buna karşı da özel e, hazırlıklar yapılmış. Şehir hükümeti artan uluslararası sakinlerin ne yapacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için çok dilli cep telefonu uygulamaları geliştirmişler. Ve Tokyo belediyeleri yabancı uyruklu sakinleri uygulamalı eğitimlere katılmaya davet etmeye başlamış. AFET'e hazırlık uzmanlarından biri bu şehrin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında hükümetin vatandaşlarını büyük bir depreme hazırlamak için iyi bir iş çıkardığını söylüyor. Ancak hala eksiklikler ve zorluklar var diyor. Evet yani bütün bunlar e, bize de çok önemli dersler olarak e, aktarılır aktarılabilir ve e, bizler de depreme karşı hazırlıklarımızı hem kişisel olarak hem ailemiz olarak hem mahallemiz olarak, semtimiz olarak ve kentimiz olarak yeni baştan düşünebiliriz ve hızlı önlemler alabiliriz diye umut ediyoruz. Evet efendim. Altın Saatler programının e, bu haftaki... E, yayınını burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar